eşimle çok tartışıp kavga ettim ve çoğu defada maalesef senden ayrılacağım nereden seninle evlendim keşke seninle evlenmeseydim dedim ve çok pişmanım hocam acaba nikah düşmüş müdür düşmüşse nikah tazeleme olayı var mıdır varsa tazeme tazeleme durumu söz konusu mu ya da e, bu nikahı sağlama almak için bir daha nikah kıyılır mı cevabınız için teşekkür ederim demiş. Evet bazı ailelerde böyle bir sıkıntı var Mesela birisi diye hanımına diyor ki veya hanımı beyine diyor ki senin evlendiğim güne nokta nokta olsun yani neyse bir dert var herhalde bir sıkıntı var Efendim ya nereden evlendim seninle diyor mesela eşine bir ka kadın olabilir erkek olabilir ee, yani ya Keşke şöyle yapsak, mahkemeye gitsek, boşansak gibi böyle temenni ifade eden bir de rahatsızlığı beyan eden ifadeler aile huzurunu bozar. Evet. Ancak bunların talak şeyi yoktur. Yani boşama ifade eden lafız değil bu. Gidip boşanalım dedi mesela bunlar temenniysa sadedinde söylenen, hoş olmayan ifadeler. Bunlardan dolayı boşanma, boşama söz konusu değil. E, nikahın tazelenmesi de zaten ee, bu noktada söz konusu olmaz. Ancak tabii e, daha güzel şeyler söylemek varken, değil mi? Yani muhabbeti ifade Sabretmek eden şeyler varken. Sabretmek varken, karşılığına mükafat alma imkanı varken, e, bir insanın e, kendisine emanet edilen bir varlığa, onu üzecek ifadeleri kullanmak hoş olmaz. Yani İslam ahlakıyla Muhakkak. bağdaşır mı bu? E, Cenab-ı Hak, e, bize, eşlerimize emanet vermiş, Resulullah aleyhisselam, kadınlar size Allah'ın emanetidir buyuruyor. E, siz emanete böyle bir ifade nasıl kullanırsınız? Yani bunu yapmamak lazım ancak bu ifadeler boşama anlama taşımadığı için e, nikah gitmediği gibi Tazelemekte söz konusu Nikah zarar görmesi diye bir müessese var mı hocam? Yani bu, bunu düşünerek insanlar nikah tazeleme olayına Hayır. Gidiyorlar. Bunu düşünüyor. Yani nikahımız zarar gördü yerine bu aile düzenimiz zarar görüyor. Aile huzuru için hepimizin yapması gereken şeyler var diye düşünmek lazım. Kelamımızı güzel yapacağız. Yani eşimize karşı bu tür lanet edici Efendim huzursuzluğu açıkça ortaya çıkaran ifadeler kullanmayacağız. Ee, en tehlikeli olan o. Ev içinde huzurlu değilsin ama yaşıyorsun, birliktesin. Yani. Ee, bu da huzur vermez insana. Ee, dolayısıyla bizim dikkat edeceğimiz şey ağzımızdan çıkan şeylerdir. Mesela bugün birisi ziyaretinize geldi eşiyle birlikte. Ee, adamcağız canı sıkıldığında işte hadi bakayım. Ee, şöyle ol, şöyle ol, şöyle ol. Boş ol ifadesini kullanıyor. Üçüncüyü söyletme diyor. Bir ay sonra bir daha söylüyor. Bir ay sonra bir daha. Ee, tabii değişik yerlere gidiyorlar. Ondan sonra bize yönlendiriliyor bunlar. E hocam bunu çöz. Ya Kardeşim bu boşama ifadesi sakız değil ki. Ya. Oyuncak bu, değil ki yani. Oyuncak değil. Ağzına niye alıyorsun bunu kardeşim? Ee, böyle bir hastalık var. Yani Cenab-ı Hak size... Bu yetkiyi vermiş ama emanet olarak vermiş. Size emanet verilen bıçakla ne yapacaksınız? Mutfakta et doğrayacaksınız, patates soyacaksınız falan. Ama siz o bıçağı alıp ne yapıyorsunuz? Adamın karnına saplıyorsun. Boşama ifadesi böyle bir şey. Yani Cenab-ı Hak o boşama ifadesini bize... zor olan bir şey yani. Ya da olmayan bir durumda şey. kullanmak üzere vermiş. Ama biz ne yapıyoruz? Onu hayra kullanacağımıza böyle şerre, huzursuzluğa vesile ediyoruz ki bunlar hoş bir davranış değil.